Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özellik haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde halk plajı olarak kullanılan Pınar Boğazı ve Dalyan kıyıları ve koylarının günübirlik tesis olarak işletilmek üzere ihale verileceğini öğrendi. Ayvalık Tabiat Parkı platformu ve hemen bir kampanya başlattı. Kısa sürede 10.000'e 10 yakın imza topladı. Change.org Taksim Ayvalık Koyları adresinde yer alan bu kampanya 11 Şubat'ta yapılması planlanan ihalenin iptal edilmesini talep ediyor. Ayvalık Tabiat Parkı platformu kampanya metninde şöyle demiş. Yörede halka açık kalan, ücret ödemeden istifade edilen, zaten kısıtlı alanı kapsayan bu küçük koylar da ihaleyle halkın elinden alınıp birilerine verilirse denize ayağımızı sokacak yer kalmayacak. Anayasanın 43. maddesiyle başlayıp kıyı kanunu ve bağlı yönetmeliklerle devam eden mevzuat bütünü öncelikle kıyı alanlarının kamuya ait olduğunu ve bu alanlarda mülkiyet oluşturulamayacağını ve herkesin serbestçe kullanımına Açık olması gerektiğini düzenler. Kıyılarımız ve ayrılmaz parçası olan doğamız hepimizin ortak varlığı. Yıllardır gerçek sahibi olduğumuz, koruduğumuz kıyılarımız yine halkın olmalı. Deniz temizliği ve doğal zenginliğiyle Ayvalık halkının nefes alabildiği, denize rahatça girebildiği nadir alanlar tel örgülerle çevrilmeden, giriş ücreti alınmadan halkın kullanımına bırakılmalı. Dendi kampanyada imza vermek isterseniz. Change.org Taksim Ayvalık Koyları adresinde. Geçtiğimiz hafta bilgisini verdiğimiz Ordu Mesudiye'de planlanan HES projesine karşı yürütülen kampanyada yeni bir gelişme var. Change.org Taksim Mesudiye HES adresinde devam eden kampanyayı başlatan Burak Açık göz. İmzacılarla paylaştığı haberde şu bilgilere yer verdi. Ordu Mesudiye'de taş ocağı için yapılmak istenen halkı bilgilendirme toplantısından sonra iki HES projesinin de toplantısına katılmayan köy halkı toplantı yapılamadı tutanağa tutulmasına sağladı. Melet Irmağı çevresinde bulunan köylüleri yakından ilgilendiren bu projeye karşı yapılmak istenen halkı bilgilendirme toplantısına köy halkı katılmadı tepki gösterdi. HES istemiyoruz diyerek toplantı salonunun önünde toplandı köy halkı. Çevre ve şehircilik Bakanlığından ve Ordu İl Müdürlüğü'nden gelen resmi heyet halk HES istemediğini belirterek toplantıya katılamadığını tutanağını imzalamak zorunda kaldı. 8 Ocak 2020 tarihinde Akpınar Taş Ocağı için yapılmak istenen Halkı Bilgilendirme Toplantısından sonra 2 HES projesi için 14 Ocak ve 15 Ocak 2020 tarihlerinde yapılmak istenen toplantılar da yaptırılmadı. Köy halkının karşı çıktığı bu projeye karşı olan kampanyaya siz de katılmak isterseniz change.org/mesudiyehes adresini ziyaret edebilirsiniz. Bugünün üçüncü kampanyası yine yerel bir mücadeleden. Giresun Çanakçı ilçesinden Yavuz Öztürk Göreleçay üzerinde planlanan hes projesine karşı bir kampanya başlatmış. Özel bir şirket tarafından planlanan proje Şu an çevresel etki değerlendirmesi sürecinde. Yavuz Öztürk, Change.org taksim Görelehes adresindeki kampanyada kendisinin ve yöre halkının bu projeye neden karşı olduğunu çok sayıda nedenle açıklamış. Bunlardan bazıları şöyle: Göreleçe üzerinde yapılacak herhangi bir hes projesi O bölgedeki iklim ve bitki örtüsünü olumsuz yönde etkileyecek. Ayrıca akarsu yatağındaki suyun can suyuna dönüştürülmesi buharlaşmanın daha az olacak olması demek. Dolayısıyla yağış miktarını bariz bir şekilde etkileyecek. Daha kurak bir iklim oluşmasına neden olacak. Haliyle o bölgedeki tarım ürünleri olumsuz etkilenecek ve köylünün gelir kaybına uğramasına neden olacak. Daha az yağış, daha kalitesiz bir toprak anlamını taşıyacak. Suyun azaltılmasıyla beraber balık popülasyonu da azalacak. Balıkların akarsu içindeki yukarı yönlü hareketleri kısıtlanacak ve aşamayacakları çelaleler oluşacak. Dolayısıyla balıktan beslenen susamuru gibi canlıların o bölgedeki varlığı da tehdit altında olacak. Özellikle kestane bağcılığı yapılan bu bölgede kestane bağcılığı da tehdit altında olacak. Çünkü buharlaşma azlığı kestane ağaçlarını olumsuz etkileyecek. HES planlanan bölgede 20'den fazla göl oluşumu var ve yöre halkı sıcak yaz günlerini bu göllerde yüzerek serinlemek için kullanıyor. Yavuz Öztürk bu nedenleri sıraladıktan sonra diyor ki Biz devleti hep A, B, C planı var olarak biliriz. İhtiyaç olan enerji ise illaki çevre dostu daha farklı yöntemler geliştirilir. HES yapılmış birçok bölgede iklim ve bitki örtüsünün değişmesinden ötürü Köylüler bariz ekonomik kayıplara uğradı. Bu kampanyaya imza vermek isterseniz Change.org Taksim Görele HES adresini ziyaret edebilirsiniz diyor kampanyacı. Oğuzhan Bilgin de başlattığı kampanyada Change.org Taksim İznik Gölü adresinde diyor ki Çok geç olmadan İznik Gölü'nü kurtaralım. İznik Gölü'nde su seviyesindeki azalma tedirgin edici boyutta. İznik ve Orhan Gazi belediyelerine Şu şekilde seslenmiş kampanyacı İznik gölü çevresindeki ilçeler İznik ve Orhan Gazi başta olmak üzere civar köylerde bilinçli kullanım ve göl temizliği konularında bilgilendirilmeye ve yasal bir sınırlandırmaya gidilmeli demiş Change.org Taksim İznik gölünde. Ben Uygar Özesme ve Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar sizlere iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.